Hayvanat Bahçesi Paris'te yolum düştü hayvanat bahçesine Bir maymunun önünden geçerken öylesine Dedim ki aynı çağda yaşıyoruz seninle Çağdaş mı oluyorsun yani şimdi benimle Maymun birden öfkeyle açtı iki gözünü Dedi ki Breyobaz Darwin'e sor özünü o beynini birazcık geçmişinle bağdaştır. Gördüğün bu hayvanlar elbette ki çağdaştır. Şaşırdım birdenbire. Dedim cahil kalmışım. Bunca çağdaş hayvanın vebalini almışım. Ben bunları düşünüp göz atarken çevreye bu kez dişi bir maymun giri verdi devreye. Özgürlüğü savundu feminizm adına. Hayvanlarda cinsellik sınırsızmış kadına Meğerse irticadan onlar da çok çekmişler En sonunda Eros'un heykelini dikmişler Hayvan olmak onlara kolaylıklar sağlarmış Çünkü edep, haysiyet insanları bağlarmış Dedi ki hak adalet hayvanların nesine Çünkü burada bakılır Herkesin cüssesine Derken Bu kez karşıma çıktı Çağdaş bir ayı Onursal pastalardan Almış büyük bir payı Dedim ki Ayı kardeş sistem nasıl işliyor Mürteci odakları Hangi hayvan fişliyor Ayı kardeş her sözün üstüne Basa basa Dedi ki Geçerlidir burada baba yasa Aslan eğer kafaya koymuş ise koyunu, Kendisi bulandırır gider kendi suyunu, Bak dedi tam arkanda çağdaş kültür merkezi, Beyin banyolarına sokuyoruz herkesi, Hiç kaçırmaz eşiyle her konsere gidermiş, Akbabalar babalar korosu onu çok etkilermiş, Dokuzuncu senfoni istiklal marşlarıymış, Mozart, Chopin, Beethoven onun gözyaşlarıymış. Babasından öğrenmiş bas bariton çalmayı, Dedim ki, ne kadar da asaletli bir ayı. O esnada bir fare çalılardan fırladı, Kedinin pençesinde acı acı hırladı. Bunu görünce ayı hafiften gülümsedi, Kedi fare oyunu burada yasal dedi. Baktım biraz ileride kalabalık bir grup, Biat edeceklermiş aslana saygı durup, Mahalle baskısından şikayetleri varmış, Bu tehlikeyle ancak aslan başa çıkarmış, Dostlarım şu Paris'e kalkıp gitmeye değer, Bakın çağdaş hayvanlar neler başarmış meğer, Ürkütmesin sizleri sesi üç beş çakalın, İnsan olmak güzel şey, hepiniz hoşça kalın.